Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tavuta inanıyorlar. İnkar edenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar.